Hadis 211. Ebu Hümeyd, Abdurrahman İbni Said Es-Saidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Es't kabilesinden İbni Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam vazifeden dönüşünde Şu mallar sizindir.